Savaşlar.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk ve tek Star Wars Podcast yayını Galaksinin Sesinin Ocak ayı yayınına yani 11. bölümüne hoş geldiniz. Yayın arkadaşlarım Jaina, Rebel Soul ve bendeniz Dark Pyros yeniden sizlerleyiz. Şu girişi de bir sefer değişik yapsan. Kaç aydır aynı? Hmm, yoda gibi yapayım mı? Devrik cümle kurup söylerim. Hoş geldiniz Galaksinin Sesine Türkiye'nin ilk podcast yayınına. Uff Tersten söylesem? Ben ciddiyim. Tamam peki bir yolunu düşünürüz. 2008'in ilk yayınına Ocak ayının yoğun gündemiyle başlıyoruz. Haliyle değişiklikler lazım diyorsun. E doğal olarak. Aslında bu ay sürpriz bir konu ağırlayacaktık yayında ama kısmet olmadı. Bu iyi bir değişiklik olabilirdi. Neyse canım artık başka zamana. Belki. Sen de bir sinsilik seziyorum bu ay. Kim ben mi? Sinsilik ve ben. Oysa ki ne kadar masum ve sevimliyim. Ha, bilmez miyiz? Neyse, fazla vakit kaybetmeden bu ayki gelişmelere geçelim. Galaksinin sesi başlıyor. Bu ay dünya çapında hayranların dikkatini Tayland'daki bir sanatçı çekti. Hurdalıklardan ayıklanan metallerle Star Wars, Alien gibi filmlerdeki karakterlerin heykellerini yapan sanatçının eserleri epey ilgi gördü. Özellikle birebir boyutundaki Darth Vader heykeli boyu olduğu kadar fiyatı ve ağırlığıyla da şaşırtıyor. Ağırlığı ve fiyatı neymiş? Fiyatı 7000 dolar ağırlığı ise yaklaşık 400 kilo. ağırlınca altın şey ee, burada yani. Epey yemek ve yetenek gerektiren bir uğraş kabul ediyorum ama bu heykeli evine alır mıydın? Yani sonuçta hurdalıktan çıkan parçalarla yapılmış. Kim bilir içinde ne tip mikroplar, bakteriler barınıyordur. Çocuğunu caydırmaya çalışan bir baba gibi konuştun ama korkma ben almayı düşünmüyorum. Gerçekten ölümcül bir Vader heykeli işte. Öldürmek istediğin kişiye hediye edersin. Aman istemem ben onu. Ben bir Anakin heykeli alayım dire bir boyutta. Zaten sana vermişler minyatür boyanakinin hikayeni, aldık haberini. Şu gazeteden çıkanı diyorsun değil mi? Evet, şimdi ismini söylemeyelim. Gazetelerden biri birkaç haftadır Star Wars promosyonları yapmakta. Gerçi bunu ilk defa haber veriyor olamayız. Star ile ilgilenen herkesin çoktan haberi olmuştur. Önce Star Wars hafıza kartı oyunu diye bir oyunla başladılar. Daha sonra Star Wars yapıştırmaları, karton maskeler, posterler ve son olarak da ayakta duran karton maketlerle devam ettiler. Benim haberim yoktu aslında bir arkadaşım verdi anakim posterini. Aslında ben çocukken gazeteler kartondan maketler verirdi ama bunlar gibi değil. Ee, makas ve tutkal gerektiren, gerektiğinde kesme, gerektiğinde katlama yaptınız ve bitirdiğinizde üç boyutlu bir görünümü olan maketlerdi. Ee, bir hafta gemi maketi verirlerdi, bir hafta şato verirlerdi. Hatta bir ara Türkiye'nin bilinen yapılarını falan veriyorlardı. Ee ne demek istiyorsun? Diyorum ki yani yine bu tip maketler verilse ama Star Wars gemilerini falan yapabileceğimiz daha yaratıcı şeyler olsa. Jedi Tapınağı baskını maketi versinler hatta üzerine de ölmüş padavanları yapıştırırız. Hayırdır sen bu aralar takılmış gibisin böyle ölüm konularına. Gotik mi oldum başımıza nedir? Siyahları da giydim başınıza gotik oldum. Şimdi sana bir soru. Gotikler Dark Side'den sayılır mı? Bütün gotikler Dark Side'dan mıdır? Yani sen de öyle bir sordun ki niyetliyken gücü kullanırsam orucum bozulur mu gibi bir soru oldu. Çok derin bir konu bu şimdi içinden çıkamayız o yüzden yabancı dostlarımızla ilgili haberlerle devam edelim. Onlara geçmeden önce hani Belçikalı Kardeş sitemiz var ya. TK421 Evet web sitelerini yenilemişler epey göz alıcı olmuş yeni tasarım girip görmenizde fayda var. Bu arada Star Wars Exhibition adındaki Star Wars Müzesi Londra'dan sonra Belçika'ya geçiyor bu sene. 16 Şubat'tan itibaren ziyaret edilebilir olacak bilginize. Başka ne haber varmış yabancı dostlarımızla ilgili? Haberler iyi. Uluslararası zincirimiz giderek büyüyor. Polonya ile başlayıp Belçika ile devam eden kardeşliğimize bu ay bir değil iki yeni ülke dahil oldu. Portekiz ve Yeni Zelanda'nın en büyük Star Wars hayran siteleri olan Star Wars Club Portugal ve Star Wars New Zealand uluslararası platformda daha fazla paylaşım sağlanmasına katkıda bulunacak. Böylece toplam 5 ülke ettik. Yeni Zelanda ile Avrupa'nın dışına da taşmış olduk. Biri bizi durdursun yahu. Bırak şimdi. Bari bu işbirliklerinden kendimize bir fayda sağlayalım. Ne bileyim en azından Polonya'nın hazırladığı gibi her ülkenin dilini öğreten ufak rehberler olsun biraz dil öğrenelim. Zamanla onlar da olacak elbette ama madem bu kadar konuşmak istiyorsun şimdi bahsedeceğim haber ilgini çekebilir. 18 Ocak Cuma akşamı tüm bu üye ülkelerin katılacağı bir chat gerçekleştirecek. Ee, bu ilk kez yapılıyor ve üyeler gerçek zamanlı olarak birbirlerini tanıma ve konuşma imkanı bulacak. Güzelmiş. Nerede yapılacak bu peki? Polonyalı dostlarımızın sitesindeki sohbet odasında. Ayrıca konuşmaya Return of the Jedi'dan aktör Gerald Homme de katılacak. Tarih, saat ve geri kalan detaylar siz bu yayını dinlerken çoktan ana sayfamızda duyurulmuş olacak. Ve şimdi sıra geldi oyun dünyasından haberlere. Aylardır sözünü ettiğimiz, geçen ay hakkında bahsettiğimizde esnediğim Jedi Akademi modifikasyonu Knights of the Force... Hadi söyle. Sen söyle. Olmaz, sen söyleyeceksin. Knights of the Force sonunda çıktı. Ama devamını da söyle... Ama sadece DVD versiyonu çıktı. Download edilebilecek versiyonu ilerleyen haftalarda yayınlanacak. Peki oyunu oynama şansımız oldu mu? Hayır olmadı. Bir konuda konuşmak istemediğin zaman laf ağzından cımbızla aldırıyorsun Ceyne Hanım. Bak Ceyne Hanım dedim Ceyne Efendi diyecektim yine kibar davrandım. Bana ne? Peki seni küstürmeden oyun dünyasından haberlerle devam edelim. Vereceğimiz son haber dövüş oyunu serisi Soul Calibur'un dördüncüsü ile ilgili. Xbox 360 ve PlayStation 3 platformlarında çıkacak olan oyunun dördüncüsünde karakterler arasında Yoda ve Darth Vader yer alacak. Hele bir çıksın ben seni onda da yenerim bak gör. <gülüyor> Senin parmakların çok narindir. Gamepad tuşlarına basmaya dayanamazsın bence. Gamepad'e takla attırırım ben. Aman tamam. En iyi sen yaparsın. En iyi sen PlayStation oynarsın. Sen neymişsin be abi? Abi değil. Abla abla. Ablan kurban olsun sana. Demiş şair, değil mi? Koleksiyon dünyasından devam edelim mi ablacığım? Edelim. Bu ay çok önemli bazı gelişmeler oldu. Bunlardan belki de en önemlisi yeni replika telifini elinde bulunduran firmanın duyurulmasıyla ilgili. EFX Collectibles adını taşıyan firma, Master Replicasın Star Wars telif haklarını kaybetmesinin ardından yeni replika üreticisi olarak ortaya çıktı. İlk duyulduğunda hakkında 23 Temmuz 2008 tarihinden başka bir şey bilinmeyen firma ile ilgili resmi açıklama birkaç gün sonra geldi. Buna göre FX ışın kılıçları bundan böyle Hasbro'nun tasarımı ile EFX firması üzerinden üretilecek. İlk etapta Darth Vader, Darth Maul, Obi-Wan, Luke Skywalker ve Yoda karakterlerinin ışın kılıçlarının piyasaya sürülmesi düşünülüyor. Sonrasında ise stüdyo çekti gemiler, miğferler ve geri kalan silahlar da hayranların beğenisine sunulacak. Hasbro, FX ışın kılıçlarının çıkış tarihi olarak sonbaharı gösterirken, EFX ise kılıçların ön gösterimini 23 Temmuz'daki San Diego Comic Con'da yapacağını belirtiyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama hazır FX kılıç üretiyorlarken bari yeni özellikler de ekleseler kılıçlara. Evet özellikle ışığını kuvvetlendirseler çok iyi olur bence. Bu ayın başka bir önemli gelişmesi ise nostaljik uzay serisi figürlerle ilgili. Önce bilmeyenler için uzay serisinden biraz bahsedelim. 80'li yıllarda Star Wars'un popülerliğini fark eden ülkemizin cin fikirli girişimcileri Star Wars figürlerinin sahtelerini üreterek uzay savaşçıları adı altında piyasaya sürmüşlerdi. Karakterlerin adları ise kara lider, aslan adam gibi adlarla değiştirilmişti. Kimleri kastettiğimi anlamışsınızdır sanırım. Çıktığı yıllarda pek de önemi olmayan bu figürler zamanla o kadar nadir bulunur hale geldiler ki başta yurt dışı olmak üzere büyük ilgi kazandılar ve günümüzde muazzam bir maddi değere sahipler. Ve şimdi Japon Medicom firması bu serinin popülerliğini anmak için yine bu seriden olan Blue Stars figürünü büyük ölçekli olarak yeniden üretiyor. Blue Stars'ın ne olduğunu tanımlayalım bence. Bir tane Hot Storm Trooper'ını al, maviye boya, işte sana Blue Stars. Uzay serisinin en popüler figürü. Bu yıl çıkacak olan ürünün 2007 adet de sınırlı olması bekleniyor. 2008 olsaymış bari. Sahte mahte ama Türkler ne yapıp edip Star Wars tarihine geçmiş oldular böylece. Bu daha başlangıç, daha neler olacak neler. Evet, ileride senin figürünü yapacaklar mesela. Hem de 12 inç olacak. Karnına bastırınca bana ne diyecek? Gotik kostümlü olacak, limiti de bir adet olacak. Nasıl? <gülüyor> Çok komik. Budu budu yapmayalım, devam edelim. Geri kalan gelişmelerden kısa kısa devam ediyoruz. Geçen ay duyurduğumuz Star Wars USB flash disklerin satışı Ocak ayından sonra başlayacakmış. Bilgi için Dart Crowe'a teşekkürler. Koleksiyoncuların uğrak noktası Dreamers'ın online satış sitesi artık devrede. www.dreamersfigure.com adresinden ulaşabileceğiniz siteden alışveriş edebiliyorsunuz. Yalnız adreste figür kısmı F I G U R E diye yazılıyor. Dikkat etmekte fayda var. Ayrıca uygun fiyatlı yeni ürünler de satışa sunulmuş durumda. Koleksiyoncuların başka bir uğrak noktası olan gerekli şeylerde de bazı yeni Star Wars ürünleri satışta. Bunlar arasında minibüsler, heykeller, ölçekli ışın kılıçları, FX ışın kılıçları ve 12 inç figürler gibi pek çok şey bulunuyor. Tam listesini formumuzdaki ilgili başlıktan bulabilirsiniz. Ve sıra geldi Hasbro'ya. Evolutions adlı üçlü figür paketlerinin yeni serileri görücüye çıktı. Ki sanırız yeni paketler en çok genişletilmiş evren hayranlarını sevindirecek. Sith Lords adlı pakette Darth Nihilus, Darth Bane ve Darth Maul Mount Hunters paketinde Kotor çizgi romanında Mandalore, Boba Fett ve Jango Fett ve en son olarak Force Unleashed paketinde Sith Lord, Sith Apprentice ve Jedi figürleri bulunuyor. Ve bu ay son olarak Saço'nun yeni ürünlerine değiniyoruz. Sözüne edeceğimiz ilk ürün Premium Format Anakin. 1000 adetle sınırlı olan ürünün fiyatı 300 dolar, çıkış tarihi ise 2008'in 3. çeyreği. Saç odan çıkacak olan diğer iki üründen ilki 12 inçlik Bölüm 4 Luke Skywalker figürü ve diğeri ise abartılı ölçüler sahip VCD serisinden Darth Vader. O Anakin çok güzel ya ama çok pahalı. Burada satılsa fiyatı 500 lirayı bulur. Eh koleksiyonculuk da zengin hobisi zaten canım. Bizim gibi garibanların neyine? Acıların çocuğuyuz biz. Evet biz şimdi kuru ekmeğimizi yerken Rebel Soldan da bu ayın fan art ve fan hikayesi yorumlarını alalım. Söz senden Rebuso. Teşekkürler Pyros. Gerçekten dondurucu bir soğuk. Ocak ayında, yeni yılda hepinize merhaba. Bu yeni yılda yine yorumlarımla karşınızdayım. Öncelikle bizi dinleyenlere bir hatırlatma. Yorumlara geçmeden önce. Arkadaşlar, elimizdeki incelenecek fan art'ların sayısı giderek azalmakta. O yüzden size olan temennimiz yeni eserlerinizi bizlerle paylaşmanız. Bu yayın aracılığıyla gerek hikayeleriniz gerekse çizimleriniz üzerine daha fazla ilgi toplayabilirsiniz. Bu konudaki dileğimizi belirttikten sonra şimdi bu ayki fanart bölümünde incelemek üzere merceğimizi Boskun çizimlerine çeviriyoruz. Her ne kadar zaman zaman olumsuz eserleri de yorumlayacağımı söylemiş olsam da bu ay çizim açısından çok dikkatimi çeken Boskun 2 çok başarılı eserini sizlerle paylaşacağım. Bunlardan ilki orijinal üçlemedeki Yeni Bir Umut filmindeki Weather-Obi-Wan Dueli Death Star'daki. Aslında çalışma daha sonradan Photoshop'la renklendirilmiş ama ben bu renklendirilmemiş kalemden çıkmış halini harika buldum diyebilirim. Şiir gibi adeta. Her şeyden önce karakterlerin gölgelendirmeleri neredeyse kusursuz, hayran kaldım. Forumda da yazılan yorumlar gibi Vedr'ın kaskı gerçekten muhteşem olmuş. Ve diğer çarpıcılıksa Obi-Wan'ın kostümündeki özenli ve mükemmele yakın gölgelendirme. Son derece iyi. Yalnız Vedr'ın pelerini ve zırhı biraz kötü olmuş. Silik kalmış. Işın kılıcı çizimlerine gelirsek ne çok kötü ne çok iyi. Kaldır üstü fena değil. Bunun dışında Vader gayet oranlı ve düzgün kağıda aktarılmış. Neredeyse resmi 10 üzerinden 10 vereceğim. Ama Vader kostümündeki gölgelerin Wether'ın kaskı ve Obi-Wan kostümü kadar etkileyici olmadığını görüyorum. Ve bir de buna arka fondaki Millennium Falcon'unun fazla silik kalması eklenince çizim 10 üzerinden 10 almayı başaramamış. Her ne kadar perspektif gereği Obi-Wan ve Vader önde ve dolayısıyla Millennium Falcon ve onun olduğu Hangar biraz uzakta kaldığından arka planda kalması gerekse de Hangar ve Millennium Falcon Biraz gereğinden fazla arkada kalmış, resimden kopmuş ve ayrık bir bütünlük olamamış kompozisyonda, biraz daha belirgin olsaydı iyi olurdu. Bir diğer ve en az bunun kadar başarılı bulduğum çizim ise Weather'ın ''You don't know the power of the dark side'' dediği andaki duruşunu ve görkemini hakkını vererek simgeleyen Darth Weather çizimi. Bir kere her şeyden önce ilk gözüme çarpan son derece iyi karalama. Kostüm silik değil, kask pelerin ve Vedr'ın zırhı birbirlerinden ayırt edilebiliyor. Pelerin zırhın üzerinde gibi gerçekten. Karalama, doldurma çok iyi, yalnız bu çalışmanın birkaç eksiği var. Vedr'ın yumrukları sıkılı, sol eli orijinaline göre fazla çeşkin ve bacakları da öyle fazla kalın görünüyor. Ve parlayan çizmeleri de parlaması gerektiği gibi parlamıyor, aksine mat. Sanki pelerin çizmenin bir parçası gibi durmuş. Biraz karışmış eğer pelerin çok daha koyu karalanıp çizmenin çizme de kalemin ucuyla değil de kalemin kenarıyla yatay bir şekilde çok bastırılmadan gölgelendirilseymiş ve pamukla üzerinden iyice yedirilseymiş pelerin daha yoğun ve kalın çizme de parlayan ve ondan ayrı şık ve başarılı olabilmiş. Ama yine de çok kötü değil bozk gerçekten eli iyi bir Arkadaşımız tebrik ederim. Çizdikçe mükemmelleşmesini diliyorum. Ben o kadar iyi çizemiyorum. Çok çizsem de. Ve her zamanki gibi sıra geldi ayın yazarına. Fan hikayesi olarak bu ay daha önce The Fall of a Republic Soldier adlı eserini incelemiş olduğum Darth Darmore'un yazdığı Unutulan An adlı hikayesine göz atacağım. Hikaye Anakin'in annesinin ölümü sırasında onun iç çatışmaları ve hesaplaşmalarını konu alıyor. Bu eseri olumsuzlukları nedeniyle bu ay gündeme aldım açıkçası. Öncelikle kum adam kelimesine değinmek isterim. Orada kum adam yani özellikle sandman kullanımı son derece özenti olmuş. Buna gerek yoktu. Bir de hikaye çok kısa kalmış. Sanki şöyle bir başlayayım sonra devam ederim gibi görünüyor okuyunca. Konu gerçekten iyi seçilmiş ama biraz daha Anakin'in iç çatışmalarına ve ruhani odaklanacağını düşünmüştüm ama bir Belirsizlik söz konusu ana konu burada şaman mı yoksa ana kim mi yani hangisinin öyküsünü dinliyoruz kim anlatılmak isteniyor ana olarak bu belli değil biraz daha devam edilirse daha geçerli bir eser haline alacağını düşünüyorum evet bu ayda yorumlarımla yine birlikteydim yeterince gevezelik yaptım şimdi çok uzatmadan söz tekrar sizde. Bu ayda boş durmamışız galiba. Gördüğüm kadarıyla bir röportaj daha yapmışız. Evet, bu seferki röportajda farklı bir şey denedik ve ilk kez bir Star Wars yazarını sitemizde ağırladık. Steve Perry, Shadows of Empire ve Dead Star romanlarının yazarı. Kendisine yazdığı romanlarla ilgili detaylı ve derinlemesine sorular yönelttik. Bazı ilginç plan ve projeleri da öğrendik. Şayet genişletilmiş evrenle ilgili biriyseniz mutlaka okumak isteyeceğiniz bir röportaj oldu bu. Bu noktada röportajın gerçekleşmesini sağlayan Nom Anor ve Aaron Winry'e de teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim. Türkçeleri çıksa da okusak, İngilizce olanları okumaya üşeniyorum. Yayın evleri, duyunca inanın sesini. Geçen ay duyurmuş olduğumuz Yıldız Savaşları magazinin 3. sayısı da siz bu yayını dinlediğiniz sırada sitemizde yayınlanmış olacak. yer gelmişken onu da belirtelim. Evet bu sayı özel bir sayı oldu. 123 sayfaya ulaşan dergi bu ay sit teması altında yayınlandı. Gerçekten görmeye değer. Sitazel sayısı tam koleksiyonluk desene. Ve en bomba haberi yine en sona bıraktık. Öyle görünüyor ki çabalarımız nihayet meyve vermeye başladı. Starwars.com'un resmi fan kulüp oluşumu Hyperspace'i herkes biliyordur sanırım. Evet biliyoruz ama Türkiye'den üye olamıyoruz ne yazık ki. Geçen hafta meydana gelen bir olay bu soruna da bir çözüm getirebilir. Antatracks Online adlı periyodik bültende aktör Gerald Tom ile bir röportaj yapılmış ve bu röportajda Türkiye'den bolca söz ediliyor. Ayrıca ülkeler arası hayran birliğinin oluşturulmasından da bahsediliyor. Gerald Tom yavaş yavaş bir elçi görevini üstlenmeye başladı sanki. Bunu da oldukça iyi bir şekilde başarıyor bence. Bu güzel haberle ilgili tam metni ana sayfamızda Türkçe olarak bulabilirsiniz. Son haberi verdiğimize göre gitme zamanı geldi herhalde. İyi bildiniz. Dahi misiniz, nesiniz sayın Ceyna? Öyleyimdir, övümek gibi olmasın. Alçak gönüllülüğünüz dillere destan zaten. Aman iltifat ediyorsunuz efendim, alışkın değilim. Alıştırmam canım, merak etme. Önümüzdeki aydan sonra bir süre tatile çıkacağız çünkü. Evet, podcast sezon finali, gelecek ay. Önümüzdeki ay, galaksinin sesi bir yılı dolduruyor. Yani bir yaşına basıyor. Biz de önümüzdeki aydan sonra biraz ara verip bu sırada bazı yenilikler üzerine düşüneceğiz. Bunları önümüzdeki ayda yenelim istersen. Nasıl isterseniz Lord'um. O halde önümüzdeki ay görüşmek üzere. Ben Jaina. Ben Rebel Soul Valiant. Ve ben Darth Pyros. Şubat ayında görüşünceye dek... ...günç sizin, sizin ne olsun. olsun.